Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Size Avustralya'nın Melbourne şehrinden hitap ediyorum. İnsanların vazifesi, yaratılmışların kulların vazifesi alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Hazretlerine itaat etmektir. Kulun vazifesi yaradanına, Rabb'ına itaat etmesi, emrini dinlemesidir. İtaat etmeyen asi olur. Efendim, Allah'ın varlığını, birliğini tanımayan kafir olur. Efendim, buna e, kesin olarak karşı çıkanlar eve diyeceklere kalacaklar. İtaat edeceğim deyip de Müslüman olup da Allah'ın varlığını, birliğini, efendim Peygamberini, kitabını indirdiği kitabı kabul edip de, ondan sonra da nefsine uyup şeytana uyup dünyaya kapılıp çeşitli sebeplerden, kusurlardan dolayı, efendim e, Rabbinin emirlerini tutmayanlar da asil mücürüm kullar olur, cezasına artık yaptığı suçun büyüklüğüne göre ahirette maruz kalır, cezasını çeker. Ama mümin bir kulun kainatın efendim mahiyetini dünyanın dünya hayatının mahiyetinin ne olduğunu anlamış kendisinin faniliğini hissetmiş, kendisinin yaratıcısını, Rabbini anlamış, bulmuş efendim, şu kainata bu güzel bedi'i şahane efendim sanatlı mükemmel nizamı veren efendim çiçekleri açtıran yazı kışı geceyi gündüzü peş peşe getiren efendim kainatı yöneten olanları olduran ölenleri öldüren her şeyi yapan kadir mutlak Rabbini tanımış olan insanlar tabi efendim Allahu Teala hazretlerinin e, emrini tutmaya başacaklar bu nasıl anlaşılacak? Yani Allahu Teala Hazretlerine itaat nasıl olacak? Gayret basit. Allahu Teala Hazretleri Haz Hazreti Adem Aleyhisselam zamanından beri efendim Hazreti Adem ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler ve en son bizim peygamberimiz ahir zaman peygamberi kendisinden sonra men la nebiye ba'de başka bir peygamber gelmeyecek olan hükmü kıyamete kadar devam edecek olan evet ki peygamberlerin getirdiklerini efendim şeriatin neshetmiş olan yani hükmünü artık kaldırmış yeni kanun geldi. Allah'ın yeni kanunu İslam, Kur'an, efendim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin emirleri, yasakları, İslam şeriatı işte efendim onu tanıyan ve onlara itaat eden insanlar Allah kulluk vazifesini nasıl yapacaklar? Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek yapacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatını nasıl geçirmiş? Kur'an ona nasıl inmiş? Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlatmış? Nasıl açıklamış? Kendisi nasıl uygulamış? Nasıl uygulanmasını buyurmuş? İnsanlar böyle yapacaklar. Allah'a kulluk etmenin Efendim yolu, şekli Resulullah'a tabi olmaktır. Onun için çok haklı ve çok makul olarak, çok mantıklı olarak biz Eşhedü'n-Lâ İlahe İllallah diyoruz arkasından. Ve eşhedün Muhammed'en Abduhu ve Resuluhu. Onun gönderdiği Ahir Zaman Peygamberi onun Kur'an'ını, emirlerini açıklayan elçisi Peygamberi, Nebisi Habibi Muhammed'i Mustafa'sına efendim tabiyiz diyoruz. Onu da şehadet kelimesinin içinde ismini zikrediyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Yanlış anlaşılmasın diye bastıra bastıra söylüyoruz. Kuludur, abdüdür. Kuludur abdühü ve Resulü ve elçisidir. Çünkü Allahü Teala Hazretleri vahidü ehadü ferdü samettir. Şevki naziri yoktur. Allah inancında en mühim nokta budur. Allah'ın bir oluşu yegane oluşu, eşsiz oluşu, şeriki, naziri, misli, misali, efendim küfüğü, dengi, benzeri olmayışı meselesidir. İşte bunu ifade ediyoruz. Ona göre yaşayacağız. Gayet kolay. Allah'a güzel kuluk edip de hem dünyada hem ahirette saadete ermek isteyen, dünyada huzurlu, efendim güzel bir ömür süren, Efendim çünkü kainatı yaratan, alemlerin Rabbi Allah, kainatta güzel yaşamanın reçetesini de göndermiştir insanlara. Yani bu dünyada mutlu olmanın reçetesi de İslam'dadır. Bir evin içine güzel bir cihazı, pahalı bir efendim size rahatlık getirecek olan bir cihazı getiriyorsunuz. Onun bir kullanma talimnamesi var. Efendim ona göre kullanıyorsunuz. Ben çok güzel bir e, çamaşır makinesi getirmiştim, fişe taktım, çalıştırdım, muazzam gürültüler, zangır zungur efendim sesler geldi, A, makine hopladı, zıpladı, tabii hemen kapattım. Eyvah dedim, bu makine bozuk mu nedir? Hemen bir uzmanını çağırdım, e, doğru okumamışız talimnamesini Almanca olduğu için, meğer onun içinde şöyle bir demir parça varmış. E, paketlemek için, ambalaj için konulmuş bir parça. Onun çalışmadan önce mutlaka çıkartılması lazımmış. O zaman çalışırmış. İşte kâinatın nasıl efendim sahibi, halıkı, bizim Rabbimiz, alemlerin rabbi efendim, aş azımın sahibi, her gücün, kuvvetin sahibi Allahu Teala Hazretleri şu dünya hayatını imtihan olarak yaratan, insanları imtihan için bu aleme gönderen Allahu Teala Hazretleri bunun nasıl kullanılacağını, bu hayatın nasıl yaşanacağını da bize bildirmiş onun reçetesi İslam ona göre yaşayan bu dünyada da mutlu olur iyi bir aile kurar sıhhatli yaşar, huzurlu yaşar uzun ömür sürer Allah'ın lütfuyla, izniyle efendim bedenini yıpratmaz ailesi mutlu olur Çolukları, çoluğu çocuğu hayırlı olur parmakla gösterilen, imrenilen beğenilen bir yuva kurar efendim temiz bir işi olur huzurlu yaşar Pak pak efendim bir pirifani oluncaya kadar, nurlu bir ihtiyar oluncaya kadar yaşar sonra huzur içinde mevrasına kavuşur, dünyada da mutlu olur. Ama asıl mühim olan dünya mutluluğu değil. Çünkü bazen insan dünyayı feda etmesi gerekiyor. Allah öyle istiyor, şehit olmak gerekiyor. O esas değil, dünya hayatı esas değil, onu anlıyoruz buradan. Bazen insan burada her şeyi feda eder, hayatını bile feda eder Allah rızası için. Canını bile feda eder, şehit olur, şey olmaya gider, malını verir, canını verir. Asıl ebedi hayatın, ebedi saadeti de tabi İslam'dan kazanılıyor. O halde hepimizin ne yapması lazım? Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmemiz lazım. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i çok iyi öğrenmemiz lazım. Niçin? Kulluğu çok güzel yapmak için. Allah'a en güzel kulluk yapmak için hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmak için, mutluluğa ermek için, dilediğimizin ve düzenliğimizin olması için, huzurumuzun, saadetimizin, efendim refahımızın, ferahımızın, efendim iflahımızın, efendim salahımızın olması için bu lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayi olan Mübarek Ramazan ayı geçti. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da kardeşlerimiz hepimiz okuduk. Hafız Efendiler camide okudular. Ötekiler Kur'an-ı Kerim'i açtılar, karşılar dinlediler, bantları aldılar. Efendim zaten güzel hafızların okudukları çok güzel okunmuş. Kur'an-ı Kerim'ler artık satılıyor, herkesin evinde var dinleyebiliyorlar. Doğru telaffuzu nasıldır? Güzel okunuşu nasıldır? Herkes aşağı yukarı biliyor. Kur'an-ı Kerim'i hatmettiler, sevindiler, sevap kazandılar, dualar ettiler hatimden sonra. Tabi indeküllü hatmetin davetin müstecavetin buyurmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Efendimiz yani hatim indirir değil mi? Allah o zaman o hatim indiren kolunu sever ve yaptığı duaları kabul eder. Hatim indirildiği esnada yapılan dualar makbul ve müstecap olur diye müjde var. Onun için hatim duası yapıyoruz. Bitirdik mi açıyoruz elimizi uzun boylu çağırıyoruz konu komşuyu. Hatim duası var. Efendim Veyahut bildiğimiz hoca efendiye diyoruz ki ben Kur'an-ı Kerim'i e hatmetmiştim. Lütfen bunun şeyini yapar mısın? Efendim duasını yapıverir misiniz camide? Ağzı dualı, ihtiyarlık, mübarek cemaat de efendim amin dedim de benim duam daha iyi kabul olsun filan diye düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Tamam okuduk bitti. Ramazan gitti. Şimdi ne olacak? Kur'an-ı Kerim hafızlardan dinlemek için güzel sesli hafızlar okusunlar da biz de tatlı tatlı dinleyelim. Mesle olalım, efendim memnun olalım filan diye böyle bir kısır yani ses olayı olarak efendim inmedi ki Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim 23 yılda indi. Böyle toptan okusun da sayfalar birden geçilsin. Efendim 20 dakikada, 25 dakikada bir cüz tamamlansın diye inmedi. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hazmedilsin, anlaşılsın, bilinsin. Herkes Kur'an-ı Kerim'e uysun diye efendim Allahu Teala Hazretleri Peygamber gönderdi. 23 yılda ona indirdi. Kadir gecesinde birden inmiş 23 yılda tahsilen ayetler efendim yıldızlar gibi yıldız kümeleri gibi efendim küme küme e, olaylar üzerine inmiş yani inzal ve tenzil efendim e, olay şeklinde toptan semai dünyaya indirilme ondan sonra da 23 yılda yavaş yavaş Sindire, simdire, öğrete, öğrete, hazmetlere, ettire, efendim anlata, anlata, inmiş. O halde anlaşılması esastır. O halde onu anlatan insanlara ihtiyaç vardır. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi anlayan, kendi hayatında yaşayan, başkalarına hem söz olarak Kur'an-ı Kerim budur, böyledir, ama size böyle yapın diye söyleyen, hem de yani sözden anlayamayan insanların uzaktan bakmasıyla da işte Kur'an-ı Kerim böyle yaşanır diye yaşantısıyla efendim örnek olan insanlara ihtiyaç vardır. İnsanlar unuttukça Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, insanlara Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hatırlatacak, ikazcılara, hatırlatıcılara ihtiyaç vardır. İnsanlar şaşırdıkça insanları doğru yola irşad edecek mürşidi, kamillere ihtiyaç vardır. Efendim insanlar terbiyesini kaybettikçe, eğitimsiz kaldıkça insanları terbiye edecek Rabbani mürebbilere, efendim terbiyecilere ihtiyaç vardır. O halde efendim ne olması lazım? İnsanın öğrenebilirse kitapları açıp oradan okuması lazım ama Kur'an-ı Kerim'i ömrünü vererek öğrenmiş, Kur'an-ı Kerim'i hazmetmiş, dinin inceliklerini anlamış, efendim teferruatına aşina olmuş... Sınırlarını bilen, her hükmün nerede başlayıp nerede bittiğini bilen efendim, mürşid kâmillere, kamillere, büyük alimlere ilmiyle amel eden, ilmini uygulayan samimi, efendim, mübarek insanlara yaşlı alimlere efendim, büyük ihtiyaç vardır. Bizim tekkemizin yetiştirdiği büyük alimlerden ve efendim, sonra Mısır'a gitmiş, orada da çok büyük nam ve şöhret kazanmış, çok sevilmiş, çok takdir görmüş, Hakkında da biz bir kitap yayınladık, hatta hafta düzenledik. Düzce'de efendim konuşmalar, toplantılar yapıldı. Düzceliler tanısın diye Muhammed Saidik Kevseri Hazretleri var ki bizim şeyimizden, yani bizim büyüklerimizden bir kimse. Yani onun yetiştirdiği bir Arap alim vardı, Allah rahmet eylesin. Ben kendisiyle de konuştum, tanıştım. Abdül Fettah Ebu Gulte alimlerle ilgili bir kitap yazmış, baştan sona okudum. Okumuştum senelerce önce, efendim gayet güzel dipnotlarla zenginleştirilmiş, zenginleştirilmiş bir eseri neşir etmiş. Zedle okudum ve hüngür hüngür ağladım. Yani e, çok e, samimi işten yazıldığı için dokunuyor, ağlıyor insan. Bir de bugünkü hutbede bizim Allah razı olsun Türkiye'den buraya gelmiş olan e, Zühtü Hoca kardeşimiz, yine alimlerle ilgili alimlerin İslam tarihinde nasıl efendim, yaşadıklarını, neler yaptıklarını anlatan çok güzel bir hütbe okudu. E, oradan da çok duygulandım. Bir de bugün ağladım. Tabi böyle e, bunlar sevinç göz gibi bir şey oluyor yani. Tatlı ağlamalar oluyor. Allah e, başka türlü kötü olaylarla karşılaştırıp ağlatmasın ama böyle kalp inceliğinden veya söylenen sözlerinin doğruluğundan, haklılığından dolayı insanın hassaslaşıp efendim, duyguları coşa, coşarak Efendim duygusallığından dolayı ağlaması güzel bir şey de bir Allah seviyor. Allah rızası için, Allah korkusu için, Efendim havfulallah veya aşkullah muhabbetullah'tan ağlayan göze cehennem ateşi değmeyecek diye, Efendim hadis şerifler var. Yani bu kitap da, bu hudube de alimlerin metine idi. Efendim ben de düşündüm şimdi Ramazan geldi geçti. Kendimize bakıyorum, çevreme bakıyorum, Ramazan'daki halleri kaybetmemenin önemini düşünüyorum. Kaybederse yazık olur insanlar diye. İnsanların Ramazan'da kazandığı güzellikleri Ramazan'dan sonra devam ettirmesi lazım. Güzel huylu olduysa Ramazan'da, Ramazan'dan sonra niye kötü huylu olsun? Devam ettirmesi lazım. Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i okuyor idiyse, Ramazan'dan so sonra da okuması lazım. Ramazan'dan sonra niye rafa kaldırsın, niye torbaya koysun, niye duvara açsın, niye yüzünü kapatsın? Efendim Ramazan'da camiye gidiyorsa Ramazandan sonra da gitmesi lazım. Ramazan'da oruç tutuyorsa şeval ayında da bazı günler tutsun. Altı gün şeval orucu var. Efendim e, her haftanın pazartesi, perşembe oruçlarında da efendimiz. E, ...tavsiye etmiş, tutardı kendisi de. Efendim demek haftada e, iki gün sünnet olan oruç var. E, ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutulabilir. Ya da ayın ortasında mehtapların olduğu gecelerin gündüzlerinde... ...yani 12'si, 13'ü, 14'ü diye... ...veyahut 13'ü, 14'ü, 15'i diye... ...yani 14 ortada olarak veya e, 14 sonuncu olarak iki şey var. Eya mı biz? Şudur veya şudur diye. Yani mehtaplı gecelerin gündüzleri diyelim kısaca. Rabbimiz hangi yorumu kabul edersek, uygularsak ona göre ecrimizi versin. O mehtaplı gecelerin de oruç tutmak var. Efendim böylece oruca devam edelim. Ramazan'da kazandığımız güzel şeylerden. Sadaka vermeye, hayır yapmaya, İslam'a faydalı işler yapmaya devam edelim. Yani Ramazan'da kazanılanların için kaybediyoruz. Dükkanda kazandıklarımızı niye cebimizden düşürüyoruz? Niye eve getiremeden efendim yolda hırsızlara çaldırıyoruz? E, dinin, imanın da hırsızı şeytandır. İnsan aç kurdu, koyunları parçalayan dağdaki o kurtlar gibi insan kurdu da şeytandır. O da onun etrafında dolanır, ulur, bağırır, çağırır, kandırır, vesvese yapar, vesvese verir. Efendim yanlış şeyleri yap diye efendim aklına getirir teşvik eder, tahrik eder efendim ve sonra günaha bulaştırınca geçer karşısına güler. Niye şeytana efendim böyle gülünecek duruma düşsün Müslümanlar? Niye kazandıklarını hayrete götüremesin? Niye yer yolda kaybetsin? Niye düşürsün? Niye tekrar zarara ziyana uğrasın? Devam etmek lazım hayırlara, güzel işlere devam etmek lazım. Ramazan'dan sonra Müslümanların düşünceye en mühim şeylerden birisi Efendim e, Ramazan'da kazandık, kazandığı sevapları kaybetmemek, kazandığı güzel alışkanlıkları bırakmamaktır. Ramazandan sonraki ikinci efendim Cuma'da e, bunu böyle önemli belirterek. Peki nasıl olacak? Yani bir insanın e, böyle İslamı bırakmadan devam edebilmesi Ramazan'da. El birliği ile toplum olarak Ramazan'ı ihya ettiğimiz için kolay oluyordu. Herkes iftar yapıyordu, herkes teravihe gidiyordu. Beraberce kolay oluyordu. Evet bu çok önemli, çok güzel. Bunu böyle düşünen kardeşlerimiz doğru düşünüyorlar. Evet İslam'ı yaşamak için Müslümanların imrenilecek ortamlar meydana getirmesi lazım. Yani İslam'ı yaşamayan öteki insanların emrineceği, yanaşıp gelebileceği, geldiği zaman da memnun olacağı, efendim, katıldığı zaman da bir daha ayrılamayacağı ortamlar oluşturmalı. Ben Danimarka'dayken Müslüman olmuş, Danimarkalılarla konuştum. Dedim nasılsınız, nasıl Müslüman oldunuz? anlattılar. Şimdi nasılsınız? Çünkü e, Hristiyan idiniz, İslam'ın hak din olduğunu anladınız, İslam'a girdiniz ama sonra hocam dediler, yani İslam'a geldik bir şey değil, İslam'a gelecek çok insan var Avrupa'da, çok insan var, İslam'ın gerçek olduğu kesin, İslam'ın hak din olduğunu anlayıp İslam'a gelecek insan var. Fakat biz İslam'a geldikten sonra bizi eski toplumumuz dışladı, siz Müslüman oldunuz, Hristiyanlığı bıraktınız diye sanki hainlik yapmışız gibi. Aslında hainlik yapmıyor çünkü Allah'a vefa göstermek vefanın en üstsünüdür batıla vefa göstermek hüner değildir hüner değildir, batıldan dönmek lazım. Şeytana bağlı kalmak hüner değildir. Yanlıştır tabii. Onların yaptıkları doğru ama geldi anlat. Şimdi bizi eski toplumumuz dışladı diyor. E, yeni topluma da lisan uymadığı için e, bir de işte bunlar Müslüman olmuş diye bizim kardeşlerimiz e, yakın ilgi göstermesi lazım. Elinden tutması lazım. E, onu göstermediği için adamcağız iki toplum arasında yapayalnız kalıyor yani. Müslüman olunca çok büyük bir zorlukla. Çünkü insan oldu toplumsal bir yaratıktır. Tek başına yaşamak herkesin harcı, karı değildir. Kolay değildir. E zorluk çekiyor. Nasıl olması lazım? Kolayca işine girebile girebileceği, ibadetleri kolayca yapabileceği, kendisini seven kendisini sevdiği insanlardan kurulu efendim toplulukların içine girmesi lazım o toplumdan bu topluma geçi vermek lazım yani batmak üzere olan bir kayıktan yara almış batacak olan bir kayıktan sağlam bir gemiye bilmek lazım efendim fırtınalarla boğuşan bir filikadan kurtarma gemisine çıkmak gibi bir şey efendim bunu sağlaması lazım Müslümanların İşte bu bu yok yani derin arkada yok. Mesela var ama bizim orada kardeşlerimiz e, cami alın dedik henüz daha efendim böyle e, şey e, çalışma safhasında onu yapamamışlar daha başka çalışmalar yapması lazım Türkiye'de de öyle yani insanların bir takım tatlı sevimli devam edebilecekleri efendim topluluklar oluşturması lazım ben küçükken ortaokulda lisedeyken hatırlıyorum babamın e, girdiği efendim dini grup ne kadar güzeldi. Her akşam babam efendim Allah ömür versin, selamet versin. Her akşam e, işten gelince, efendim, gerek ticaret yaptığı zaman dükkandan gelince, gerek müftülükte çalıştığı zaman müftülükten gelince akşam yemeğini yerdik. Akşam yemeğinde mutlaka herkes evde bulunurdu. Evin fertleri. yasın namazına babam mutlaka o camiye giderdi. Abdülazir Hoca Hocaefendinin olduğu bu Ramuzül Ehadisin halini, Osman Bey'in yaz, ağzından yazdığı hocamızdan önceki hoca efendi Postniç'in onun camine giderdi her akşam evinde salonunda sohbetler olurdu çaylar içilirdi ikramlar olurdu ama yani bir muhabbet hoca'yıydı nice nice nice nice güzel hayırlar oldu nice nice insanlar yetişti geldi geçti eğitim gördüler faydalananlar faydalandılar böyle efendim samimi topluluklar oluşturmak gerekiyor. Bunu Avrupalılar bakıyorum bu Amerika'da efendim gördüm, Avrupa'da gördüm, Avustralya'da gördüm. Bunlar bu ihtiyacı gördükleri için toplumsal kuruluşlara, derneklere efendim vakıflara çok önem veriyorlar. Her çeşit kuruluşa. Hatta bir insan işe gireceği zaman bu Avustralya'da efendim iş müracaat kağıdına bir de soru eklemişler. Hangi derneklere üyesiniz? Nerelere kayıtlısınız. Ne gibi zevkleriniz var? Neler yapıyorsunuz diye soruyorlar. Bu çok önemli bir madde onlar için. Adam diyor ki mesela yüzme kulübüne üyeyim. Efendim bilmem şu spor kulübüne, efendim derneğine kayıtlıyım. Şu işi yapanlarla beraberim, bu işi yapanlarla. Tamam. Bu toplumun içinde toplumsal çalışmalara katılan efendim uyumlu bir insan diyorlar. Yani toplumda öteki insanlarla uyumu olan o zaman işe baş daha öncelikle alıyorlar. Ben hiçbir derneğe kayıtlı değilim. Tek başıma yaşarım. Ha diyorlar bu toplum kaçkını efendim, almama sebebi olabiliyor buralarda. Ve bu dernekler çok güzel çalışıyor. Çok canlı çalışıyor. Her yerde... Bunun izlerini görüyoruz. Efendim bilmem hayır yapıyorlar. İşte filanca dernek köşedeki parkı yapmış, çocuk bahçesini yapmış. Efendim filanca dernek şurayı tanzim etmiş diye levha koyuyorlar. İşte bu anıtı filanca dikti diye imza atıyorlar. Filanca dernek yaptı diye. Yani yaptıkları eserleri efendim görüyoruz. İşte şeyin Müslümanların da böyle topluluklar oluşturması lazım. Muhabbetli topluluklar. Birbirini seven. Topluca çalışan, topluca güzel, toplumsal amaçları sağlamak için çalışan efendim kümeler teşkil etmesi lazım. Tabii bu kümelerin çekirdeği, mihveri, direği, merkezi nedir? Bir efendim Kur'an Kerim'i, İslamı, imanı, irfanı, ihlası, ihsanı, efendim ahlakı çok iyi bilen bir kimse. O öğretecek ötekilere. Biz bunu sağlamak için efendim ilk iş olarak ne yaptık? Hadis Enstitüsü dedik. Hadise dayalı, Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir özel eğitim kuruluşu kurduk. Kardeşlerimize maaş verdik. Üniversiteden mezun olduktan sonra 6 sene besledik. Yani yetişsinler. Bu yetiştikten sonra, Kur'an-ı Kerim'i, Hadis-i Şerif'i öğrendikten sonra o şehre gitsinler, öbür tarafa gitsinler, nereye giderlerse gitsinler, orada da insanlara İslam'ı öresinler dedik. Önemli, yani Kur'an'ın, Kerim'in inmesi çok büyük bir olay, çok büyük bir nimet. Peygamber Efendimiz'in gönderilmesi çok büyük bir nimet. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Efendim, Peygamber Efendimiz'den sonra ne olacak? Alimlerin etrafında toplanacak. Alim yetiştirmek Efendim ve onların etrafında Halkın toplanıp onların işaret ettiği şeylere efendim yönelmesi. Tabi alemin kişisel, kendi maddi bedenine yönelilmiyor. İslam'ı bildiği için onun etrafında toplanılıyor. İslam'ı uyguladığı için. Eğer öyle değilse o zaman alemin de kıymeti kalmıyor. Yani sırf bilmek önemli olmuyor. Bildiğini uygulamak ve Allah'ın sevdiği insan olmak önemli oluyor işte onun sağlanması onun etrafında muhabbetli bir topluluk oluşması lazım. Avustralya'yı kastediyorum. Melbourne, Sydney, Brisbane, efendim Wollongong, eee Mildura, çeşitli şehirler. Elhamdülillah kardeşlerimizi yerleştiriyoruz. Bir vakıf, bir cemiyet efendim etrafında topluyoruz. Böyle bir muhabbetli küme oluşturmalarını her yerde sağlıyoruz. Elhamdülillah ölsem gam yemem. Çok şükür. Çünkü e, işi anlamış ve insanları Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine e, çağırmanın çok önemli olduğunu kavramış öğrencilerimiz var. Onlar artık toplumun başında efendim, halka hitap ediyorlar, cemaati irşad ediyorlar. Çok memnun oldum, mütmain oldum. Tabi yapılacak işler çok fazla ama fevkalade sevindim. Onun için bu münasebetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu konudaki bazı hadislerini söylemek istiyorum. Tabii. Bunun karşısında kimler çıkmış? Mesela e, laik düşünceli, dini ön, e, kenara itmek isteyen, efendim aslında laik düşünce de dini kenara iten düşünce değildir. Her dini kuruluşa saygı gösteren efendim düşünce demektir. Ama Türkiye'deki u, e, uygulamadan e, kötü bir efendim nam kazanmış bu kelime. Efendim şimdi. Bazıları diyelim mesela dine karşı olanlar, din afyondur, din gereksizdir diyen komünist ülkeler, din ateist olanlar, Allah'ın varlığını, birliğini efendim inkar edenler. Onların bir kısmını ben e, kısmen anlıyorum, mazur görüyorum. Çünkü toplumlarındaki dinler ve dindarlar, İslam olmadığı için, bozuk dinler olduğu için adam tabii bunun doğru olmadığını görünce okumuş adam. Efendim, e, herhalde bunlar doğru değil sanıyor. İslam'ı incelememişse, tanımamışsa efendim karşı çıkıyor. Şimdi bu karşı çıkanlar diyorlar ki biz dünyada yaşayacağız. Evren yap yapacağımız işler var. Evet. İnsan dünyada yaşamak için de efendim başarı kazanmak için de ilme sarılmak zorunda. İslam dini bunu böyle emrediyor. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bizim dünyadaki başarımız için de ilme sarılmamız lazım. Bakın ilme sarılsaydık Amerika'yı efendim Piri Reis'in haritasında işaretlemiş efendim Pirre Reis. E, Kıyıları Kuzey-Güney Amerika gayet güzel görülüyor. Amerika'yı keşfetmiş yani. Keşfedenlerden aldığı bilgilerden İslam e, coğrafyacılarının Christophe Kolomb'dan asırlar önce, önce gittiğini kitaplar yazıyor. Biliyoruz efendim. E, Pirri Reis'in haritasında var. Niye oraya gidip mesela e, Avrupalıların yaptığı işi biz yapmamışız? Niye efendim daha sonraki devirlerde bu efendim dünyanın keşfedilmemiş öbür yerlerine gitmemiş, gitmemişiz. Niye yarısını Yeşil Afrika yaptığımız Müslüman Afrika'nın aşağısına inmemişiz? Neden efendim el, elimizdeki şeyleri koruyamamışız? Tabii bunlar hep e, ilimde geri kalmanın sebebi. Yani insan e, ilimde geri kaldığı zaman dünya da gidiyor. İlimde geri kaldığı zaman ahirette gidiyor. Onun için bu e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifini okumak istiyorum ee, sohbetlerimiz hadis sohbeti gibi daha ziyade ayette okuyoruz hadisi okuyoruz ama e, işte e, bir hadis-i şerifin kendi Arapça metni de bulunsun bereket yansın diye dinleyenin kulaklarına ve ortama ve zamana diye okuyorum eski ümmetlerin Olaylarını anlatır da efendimiz bazen. Şu devirde şöyle olmuştu, filanca peygamber zamanda şu olmuştu diye. Hem Kur'an-ı Kerim'de var böyle bilgiler, hem de peygamber efendimizin hadis şeriflerinde. Peygamber efendimiz buyuruyor, buyuruyor ki bir hadisi şerifinde, efendim e, Süyût'inin el cami esagirinde olan, "Kuyu e, Süleyman beynel el mali vel mülki vel ilm Fakhtar ilm ilim ve o diğer mülke vel male lihtiyarihil ilm bu hadis-i şerifin üzerinde biraz e, açıklama yapmak istiyorum. Süleyman Aleyhisselam bizim ismini bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen efendim sevdiğimiz peygamberlerden birisi de. çocuk çocuğumuza bu ismi koyarız sevdiğimizin bir delili. Paşalarımızın içinde kanunu Süleyman var. Efendim Süleyman Kaç tane Süleyman var e, çevrenize bakırsanız, karşılaşırsınız. Biz Süleyman Aleyhisselam'ı severiz. Çünkü Allah'ın sevgili, mübarek peygamberlerinden biri olarak tanıyoruz. Saygımız vardır Aleyhisselatü Vesselam. Süleyman Aleyhisselam hakkında diyor ki Peygamber Efendimiz Hücre Süleymanu beynel mali vel mülki vel ilm. Süleyman Aleyhisselam, peygamber, efendim, e, önüne üç ihtimal konuldu. Mal mı istersin? Saltanat, hükümranlık, hükümdarlık, devlet başkanlığı yöneticilik mi istersin, ilim mi istersin? Mal, işte çeşitli dünya, efendim, şeylerine sahip olmak. Eşya olsun, hayvan olsun, arazi olsun, bahçe olsun, efendim, hazine olsun, çeşitli şey, mal. Mal, mülk. Mülk de bizim Türkçedeki manasından farklı. Arapçadaki mülk demek, egemenlik demek, hüküm sürmek demek. Yani meleklik demek. Yani hükümdarlık demek. Yani hükümdarlık mı yapmak istersin? Mal sahibi mi olmak istersin? Yoksa ilim mi öğrenmek? ilim irfan sahibi ol olmak istersin diye muhayyer bırakılmış. Yani seç seçtiğini, beğen beğendiğini denilmiş Süleyman Aleyhisselam'a. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Tabii ben burada şimdi e, seyahat halinde olduğum için bunu Türkiye'de olsaydı ansiklopedileri karıştırırdım, eski kitapları, kütüphanemdeki derin başka efendim açıklama mahiyetinde olan kitapları karıştırırdım. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını okurdum. Hangi zamanda nasıl bir şekilde bu tercih yapma önüne getirildiğini Onu da anlayıp size daha geniş bilgi vermeye çalışırdım ama şu anda bu kadar hadis-i şerifte gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Mal mı istersin ya Süleyman? Zengin mi olmak istersin? Efendim hükümdar mı olmak istersin bak devlet senin elinde olsun, padişah ol, sen hükmet. Bunu mu istersin yoksa ilim, irfan mı istersin? Efendim Allah'ın sevdiği şöyle ilmiyle amil, edepli, ahlak sahibi bir efendim ilim Erbabı, mübarek alim mi olmak istersin diye bu üç şey önüne konuldu. Seç bakalım hangisini istersin diye muhayyer bırakıldı. Seçme hakkı Süleyman Aleyhisselam Hazretlerinin. Faktar el-ilim Süleyman Aleyhisselam demiş ki Ya Rabbi ilim isterim. Ben ilim irfan isterim. Hakkı bileyim, hayrı bileyim. Efendim senin rızan yollarını bileyim demiş demek ki. Yani ben bunu kendim açıklıyorum. Allah'ın sevdiği yolları bileyim de Cahil olmayayım da, gafil olmayayım da, bilgili bir mümin olayım da, bilgili e, olarak yaşayayım, bilgimin icabını yapayım da senin sevdiğin, razı olduğun işleri yapıp rızanı kazanayım, e, imtihanı başarayım, huzurla sevdiğin kul olarak geleyim. Bunu istiyorum Ya Rabbi. Mülk istemem, yani egemenlik, hükümdarlık, meliklik, efendim, devlet başkanlığı falan böyle şey istemem. Mal da istemem, yani zenginlik de istemem, ondan ne? Onların peşinde değilim, ilim istiyorum demiş. Faktarel el ilim ilmi tercih etti. Tabi çok güzel yapmış. Tabi biz peygamberlerin e, tercihlerinden ibret almak için şey yaparız yani. Eh, demek ki bizim de öyle yapmamız lazım. Yani insan dünya parası kazanmak için, vurgun vurmak için, efendim servet kazanmak için bazen e, ömrünü ona harcıyor, ahiretini mahvediyor. Demek öyle yapmayacak. Bazısı efendim siyasette. Efendim bilmem yükseleyeyim diye iktidar olayım da efendim Allah'ın emirleri isterse çiğnensin, isterse ahiretim mahvolsun, isterse lanete müstahak olayım. Mühim değil, hele bir başkan olayım, hele bir reis olayım, hele bir yönetici olayım, hele bir hakimi mutlak olayım, hele bir efendim desvet olayım. Hele bir efendim diktatör olayım diye tarih boyunca böyle çalışanlar olmuş, ordular çarpışmış, efendim o orası senin, burası benim filan diye, efendim tat kavgası, kardeşler birbirlerini öldürmüşler, efendim e, cinayetler işlenmiş. E, bunların için yani padişahlık, hükümdarlık, de başkanlık benim olsun diye, e, bu da yapılmış demek bu da olmayacak. Demek bunlar da yanlışmış. Neyi seçmek lazım insanın? ilmi irfanı hem maddi ilmi hem manevi ilmi Allah'ın rızası kazanmaya sebep olacak bilgileri öğrenmesi lazım. Şimdi sonuç ne olmuş? Fe uqiyel mülke vel male ilim. Allah onun ilmi seçmesinden onu sevdi, memnun oldu, isabetli bir seçim yaptı diye ona hem ilim verdi, peygamber oldu. Çok şeyleri bilirdi Süleyman Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim şahit. Efendim karıncaların konuşmalarını duyardı, anlardı. Kuşların konuşmasını bilirdi. Efendim mantık mantıkattaydı. Ordusu giderken bir karınca aman Süleyman'ın ordusu geliyor sizi ezmesin diye seslenince Süleyman güldü. Fedahika Süleyman onun konuşmasını aman ezilmeyin kenara kaçın diye şimdi şey yaptı güldü. Bak bunları bilmek ondan sonra rüzgarlara şeylere efendim hakim idi. Efendim tasarrufatı vardı yani hükmü geçiyordu. Nasıl bir bilgiyle bunu sağlıyorsa sağlıyordu. Kendisi değil kendisinin veziri Melkıs e, isimli Yemenli Sabah Melikesi'nin efendim tahtını o, uzun bir yolculukla Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor onun tahtını onun sarayından göz yumup açıncaya kadar alıp karşısına getirdiler, koydular. ışınlama yoluyla. Efendim, keramet yoluyla. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Alsaf yaptı bunu. Ondan sonra da Belkıs geldiği zaman, ay, aylarca süren yolculuktan sonra Süleyman Aleyhisselam'ın yanına dediler ki, bu senin tahtın bu mu? Şöyle baktı, şaşırdı. Kualet ki ennehu hu sanki ta kendisi o. Tabii ta kendisi o. Baktı ki tahtı getirilmiş. E, tahtı e, ancak bir peygamberin yapacağı bir e, Allah'ın yapacağı şeyler bunlar böyle hak yolda olanların yapacağı şey gelmiş görünce Müslüman oldu efendim o devirde Peygamber Süleyman Aleyhisselam olduğundan Süleyman Aleyhisselam'a tabi oldu bak bir takım ilimleri biliyor efendim cinlere efendim hakim cinlere başka insanların yapamadığı olağanüstü şeyler yaptırabiliyor onların başında ins insanlara cinlere hakim rüzgarlara hakim Efendim kuşların, karıncaların konuşmalarına hakim. Yani ne kadar geniş ilim verildiğini Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anlıyoruz. İlmi seçmiş. Tabi o bunlar keyifli zevkli şeyler diye bunlar kendisine verilsin diye istemedi ilmi. İrfanı istedi. Allah'ın sevdiği kul olmanın yolunu öğrenmek istedi. Allah'ın sevgili kulu olunca da Allah ona bunları ihsan ediyor. Peygamberlere mucize. Allah'a da keramet olarak bunları ihsan ediyor. Evliyaullah da Peygamber Efendimizin zamanındaki ashabından da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz. Efendim Daha sonraki çağlardaki ciddi kitaplarda yazılabiliyoruz. Bu devirde de tanıştığımız büyük Evliyaullah, rahmetli hocalarımız, büyüklerimizin hayatlarında da gözlerimizle gördük. Onlara da efendim keramet olarak bu gibi şeyler öğretiliyor. Yani Ahireti isteyince, Allah'ın rızasını isteyince, takva ehli olunca Allah onları öğretiyor. Allah cahili, cahil bırakmıyor evliya olduğu zaman, ümmi de olsa, oduncu da olsa arif yapıyor, bir şeyler öğretiyor. Şimdi Süleyman Aleyhisselam, el ilim, ilmi tercih etti. Ve o diye, bunun üzerine Allah tarafından kendisine el-mülk, mülk de verildi. Hükümdar da oldu Süleyman Aleyhisselam, devlet başkanı da oldu hazineleri oldu, devleti oldu, ordusu oldu, hakimiyeti oldu, geniş bir devlet, ta Yemen'e kadar yayılmış geniş, efendim Orta Doğu'da büyük bir devlet de oldu, mülk yani meliklik, egemenlik, hükümranlık hükümdarlık da verildi. Vel mal, şafkal, da oldu. Tabi Peygamberler, efendim malları Allah yolunda kullanmışlardır. O devirdeki insanların Efendim, mutluluğu için, ferahı, refahı, rahatı, huzuru, efendim, ızdıraplarının dindirilmesi için çalışmışlardır. Şimdi aziz ve sevgili kardeşlerim, e, ilmi seçince Allah ötekilerini de verdi. Bu, bu bir kanun ilahidir, Allah'ın imtihanıdır diyelim ama bir de lütfudur. E, Allah insanları kendisinin karşısında imtihan eder, önüne ihtimaller çıkartır, bakalım dünyayı mı tercih edin edecek, ahireti mi tercih edecek? Hangisini seçecek? Bakalım gönlü kayacak mı? Bakalım imtihanı kazanacak mı, kaybedecek mi diye. Ahireti seçerse Allah ahireti seçtiği için sevap da verir ama dünyaları da verir. Dünyalıktan da mahrum bırakmaz. Hem dünyadan nasibini alır hem de sevabı kazanmış olur. Dünyayı tercih ederse efendim ahireti mahvolur. İmtihanı kaybetmiş olur. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim Ramazan'dan çıktık. Takvanın ne demek olduğunu az çok öğrendik. Efendim büyük büyük efendim e, kitaplarda al, efendim meşhur alimlerin efendim Ramazan'da güzel güzel konuşmalarını, vaazlarını, nasihatlerini dinledik. Aman yanlış tercih yapmayalım. Aman fani dünyayı tercih edip ahireti mahvetmeyelim. Aman günahı tercih edip şeytanı memnun edip Allah'ın gazabına uğrayacak duruma kimse düşmesin. Aman efendim cenneti bırakıp da cehenneme düşmesine sebep olacak yanlış işler kimse yapmasın. Kim Allah'ın rızasını düşünüyorsa Allah gene ona dünyadan nasibi ise veriyor. Bak Süleyman aleyhisselam peygamber olmuş. Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Kureyşlilerin ne kadar zulmüne uğradıktan sonra ondan sonra bir koca İslam Devleti'nin başkanı oldu. Ebu Bekir Sıddık'a devrettiği zaman e, e, şey, yönetim, Peygamber Efendimiz ahirete et, irtihar ettiği zaman, Arabistan Yarımadası bütünleşmişti, şirk kalmamıştı ve fütuhat başlamıştı. Ömer zamanında radıyallahu anh ne kadar fütahat ilerledi. Bizim bu Diyarbakır vesaire Doğu Anadolu tarafları hemen o zaman da fethedildi. Yani ben şimdi gülüyorum Doğu Anadolu'daki bu ürkçü, çatışmalara, düşüncelere efendim maalesef asabiye, efendim kavmiye çalışmalarına acıyarak, gülerek bakıyorum. Yani acı bir tebessümle bakıyorum. Orada kendisini bu bultur sanan insanların çoğu sahabet orunu, belki oralara gelen mücahitlerin torunları, İslam için çarpışmış insanlar. Silvan kasabamızda efendim ki eski adı Meyafarik'imdi. Efendim orada Şeraatin Eyyubi gibi muazzam bir mücahidin, Camisi olunca ne kadar duygulanmıştım. Oralar ta evet. ilk İslam fütahatında fethedildi. Diyarbakır Kalesi'nde sahabe kabirleri var. Efendim bu barajların, bentlerin suları altında kalan arazilerde nice sahabe kabirleri var ziyaret ediliyor. Ta o zamanlarda oraları İslam Beldesi oldu da şimdi İslam'dan başka duygular için çarpışmalar oluyor. İslam'ın kendisini koruyamaması... İslam, Müslümanların sahip oldukları derecelerden aşağı düşmesi çok fena. Yani Ramazan'dan sonra insanların şaşırması gibi o güzel günlerden sonra kötü günler o güzel duygulardan sonra kötü duygular o cennete, cennete götürecek cihat çalışmalarından sonra ce cehenneme götürecek ayrılık çalışmaları. Yani bunların hepsi garip şeyler. Efendim kimisi Hz. Ali Efendimiz'in yolundan gidiyorum diyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'e aykırı Hz. Ali Efendimiz'e aykırı işler yaparsa nasıl olur? Yani Allahu Teala Hazretleri yanlış yapmaktan herkesi, hepimizi korusun. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Nereye sarılacağız? Nereye sarılacağız? Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacağız. Onları bilen alemlere sarılacağız. Sevimli toplumlar, gruplar, kümeler oluşturacağız. Herkes aman bizi de aranıza alın. Ne olur bize de gelelim diyecekler. Hanımlara hitap eden, beylere hitap eden, çocuklara hitap eden, gençlere hitap eden Güzel çalışmalar yapacağız. Ahireti tercih ettik mi? İrfanı tercih ettik mi? Marifetullahı tercih ettik mi? Sevabı tercih ettik mi? Allah hem dünyasını hem ahiretini iyi yapıyor insan. İşte Osmanlıların ilk devrinde küçük bir uç beyi iken koca bir devleti Aliyeyi i Osmaniye oluşması gibi tarihte bir ibret bizim tarihimizde. Daha önce sahabe-i kiram zamanında başlamış mazlum ve mağdur işkenceden şehit olan sahabelerden her birisi bir ilin valisi olan sahabelere zamanla işler dönüştü. Neden? Allah ilmi tercih edenlere hem mülk hem mal verir. Yani hem egemenlik, yönetim hakkı verir, onları destekler hem de zenginlik verir. Ama onlar gene zenginliği kendi şahsi işleri için kullanmazlar. Hayra hasenata harcarlar. Buralarda gördüğüm bir şey var. Türkiye'deki yöneticilere duyurmak için söylüyorum. Avustralya'ya geldiniz, gittiniz. Hocam Avustralya'da en çok dikkatinizi ne çekti? Yani belediyecilere söylüyorum, milletvekili e, muhterem efendim, kimselere söylüyorum, bakanlara. Tabii onlar duyarlar mı duymazlar mı bilmiyorum. Burada benim dikkatimi bir şey çekiyorum. Avustralya'nın nüfusu bizim nüfusumuzun üçte biri kadar. Ama toprakları bizim topraklarımızın olmuşsi fazla. O kadar güzel altyapı kurmuşlar ve o kadar güzel hizmetler götürmüşler. O kadar güzel halkın rahatı, mutluluğu için, huzuru için, efendim temizliği için, su bulması için, rahat yaşaması için, efendim yemesi içmesi için, aç açık kalmaması için o kadar güzel tedbirler almışlar ki herkes buraya gelmeye can atıyor. Bunlar da gelenleri süzmeye açık gayret evet ediyorlar. Yani herkesi almıyorlar, dur bakalım diyorlar. Uzun boylu inceliyorlar. Ne kadar güzel. Yani halka hizmet ne kadar güzel. Ben istiyorum ki bizim Yönetici kardeşlerimiz gelsinler ama buralara gelip de hani böyle kalabalık bir şekilde gelmesinler, ibret gözüyle hani adeta padişahın tepdili kıyafet yaptığı gibi gelsinler, ibret gözüyle şöyle bir gelsinler kendileri, biz buradan arkadaş buluruz kendilerine rehberlik edecek, mihmandarlık edecek, şöyle ibretle baksınlar, bir belediye başkanı gelsin, burada belediyeler nasıl çalışıyor? Burada alt nasıl sağlanıyor? Efendim bir efendim milletvekili kardeşimiz gelsin. Burada e, meclis nasıl çalışıyor? Daha başka kimseler gelsin. Böyle şeyin dışında merasimin, resmiyetin, protokol diyorlar ya. Onun dışında gerçekleri görebilecek sakin bir kafayla, adeta tebliğli kıyafet gelsinler. Buradaki e, refahın, ilerliyin, mutlu yaşamın, güzelliğin, temizliğin sırrını çözsünler götürsünler. Almanya'da da öyle. Almanya'da işlenmemiş bir karış toprak. görmedim. Dağlardaki efendim orman arasındaki yollar bile asfaltlanmıştı. Bizim su ihtiyacımız halledilmemiştir. Yol ihtiyacımız halledilmemiştir. Efendim temel hak ve hürriyetler efendim tam e, sağlanmamıştır. E, dini e, efendim müesseseler, efendim eğitim müesseseleri, insanların sağlık işleri çok şeyler var yani. Buralarda çok güzel hizmet yapılıyor. Halka hizmet etmek o da Allah'ın sevdiği bir şey ama o da işte ilimle oluyor. Bunların hepsi de din ilmiyle oluyor. İnsafla, imanla, ihlasla oluyor. Allahu Teala Hazretleri efendim herkese bunları versin. Yani yöneticilere, sorumlulara efendim e, e, Türkiye'yi efendim korumakla, kollamakla, yükseltmekle, ilerletmekle görevli herkese Efendim bunları versin. Yani ilim versin, irfan versin. Onun arkasından tabi güzel şeyler de Allah veriyor. E, i̇manlı olarak Allah'ın rüzasını kazanmak için güzel şeyler yapmayı, hayır hasenat yapmayı nasip eylesin. Efendim, e, böyle e, insanların mutlu olduğunu göre göre yaptığı çalışmaların fayda verdiğini göre göre efendim e, memnun olmayı Allah hepimize nasip eylesin. E, sevdiği kul eylesin. Kazandığı güzel vasıfları kaybetmeyen efendim e, sevgili kullarından olmayı nasip eylesin. evlatlarımızda da torunlarımızı da iki cihanda hepimizi sevdiklerimizle beraber bahtiyar eylesin. Cennetiyle cemaliye müşeref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatürk.